Bismihi subhane, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu ebeden daima. Aziz sıddık kardeşlerim. Evvela, hem geçmiş hem gelecek, hem maddi hem manevi bayramlarınızı ve mübarek gecelerinizi bütün ruhu canımla tebrik ve ettiğiniz ibadet ve duaların makbuliyetini rahmet-i ilahiyeden bütün ruhu canımızla niyaz edip isteyip o mübarek dualara amin deriz. Saniyen! Hem çok defa manevi hem çok cihetlerden ehemmiyetli, iki suallerine mahrem cevap vermeye mecbur oldum. Birinci sualleri, ne için eskiden hürriyetin başında siyasetle hararetle meşgul oluyordun, bu kırk seneye yakındır ki bütün bütün terk ettin. El cevap, siyaseti beşeriyenin en esaslı bir kanunu esasisi olan, selameti millet için fertler feda edilir. Cemaatin selameti için eşhas kurban edilir. Vatan için her şey feda edilir diye bütün nevi beşerdeki şimdiye kadar dehşetli cinayetler, bu kanunun su neşet ettiğini kat'iyen bildim. Bu kanun esasiyi beşeriye bir haddi muayyenesi olmadığı için çok su istimale yol açmış, iki harbi umumi, bu Gattar kanunu esasinin suiistimalinden çıkıp 1000 sene beşerin terakkiyatını zirüzeber ettiği gibi 10 cani yüzünden 90 masumun mahvuna fetva verdi. Bir menfaati umumi perdesi altında şahsi garazlar bir cani yüzünden bir kasabayı harap etti. Risale-i Nur bu hakikati bazı mecmua ve müdafaatta ispat ettiği için onlara havale ediyorum. İşte beşeriyet siyasetlerinin bu Gattar kanunu esasısına karşı Arş-ı Azam'dan gelen Kur'an-ı beyandaki bu gelen kanunu esasiyi buldum. O kanunu da şu ayet ifade ediyor. Velateziru veziratun vizra ukhra. Men katela nefsen bighayri nefsin av fesad fin ardı fekennema katala nase cemia. Yani bu iki ayet bu esası ders veriyor ki bir adamın cinayetiyle başkalar mes'ul olmaz. Hem bir masum, rızası olmadan bütün insana da feda edilmez. Kendi ile, kendi rızasıyla kendini feda etse, o fedakarlık bir şehadettir ki, o başka meseledir diye, hakiki adaleti beşeriyeyi tesis ediyor. Bunun tafsilatını da Risale-i Nur'a havale ediyorum. İkinci sual sen eskiden şarktaki bedevi aşairde seyahat ettiğin vakit onları medeniyet ve terakkiyata çok teşvik ediyordun. Neden 40 seneye yakındır medeniyeti hazıradan mimsiz diyerek hayatı içtimaiyeden çekildin, inzivaya sokuldun? Elcevab medeniyeti hazıra-yı garbiye semavi kanun-u muhalif olarak hareket ettiği için seyyiatı hasenatına Hataları, zararları, faydelerine racih geldi. Medeniyetteki maksudu hakiki olan istirahat-ı umumiye ve saadet-i hayat-ı dünyeviye bozuldu. İktisat kanaat yerine israf ve sefahet ve sa'i ve hizmet yerine tembellik ve istirahat meyli galebe çaldığından biçare beşeri hem gayet fakir hem gayet tembel eyledi. Semavi Kur'an'ın kanunu esasisi لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى كُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ferman-ı esasîsiyle, beşerin saadet-i hayatiyesi, iktisat ve saye gayrette olduğunu ve onunla beşerin havas, avam tabakası birbiriyle barışabilir diye, Risale-i Nur bu esası izaha binaen, kısa bir-iki nükte söyleyeceğim. Birincisi, Bedevilikte beşer üç-dört şeye muhtaç oluyordu. O üç dört hacatını tedarik etmeyen on adette ancak ikisiydi. Şimdiki garp medeniyeti zalimi hazırası, su istimalat ve israfat ve hevesatı dehici ve havayici gayri zaruriyeyi zaruri hacatlar hükmüne getirip görenek ve tiryakilik cihetiyle şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu dört hacatı yerine yirmi şeye bu zamanda muhtaç oluyor. O yirmi hacatı tam helal bir tarzda tedarik edecek yirmiden ancak ikisi olabilir. On sekizi muhtaç hükmünde kalır. Demek bu medeniyeti hazıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaciyetinde beşeri zulme başka haram kazanma sevk etmiş. Bir avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş. Kur'an'ın kanunu esasisi olan vücubu zekat, hurmeti riba vasıtası ile. Avamın havasa karşı itaatini ve havasın avama karşı şefkatini temin eden Okutsy kanunu bırakıp burjuvaları zulme, fukaraları isyana sevk etmeye mecbur etmiş istirahat-ı beşeriyeyi zeber etti. İkinci nükte. Bu medeniyeti hazıranın harikaları beşere birer nimet-i rabbaniye olmasından hakiki bir şükür ve menfaat-ı beşerde istimali iktiza ettiği halde Şimdi görüyoruz ki, ehemmiyetli bir kısım insanı tembelliğe ve sefahete ve sahi ve çalışmayı bırakıp istirahat içinde hevesatı dinlemek meylini verdiği için sâyin şevkini kırıyor ve kanaatsizlik ve iktisatsızlık yoluyla sefahete, israfa, zulme, harama sevk ediyor. Mesela Risale-i Nur'daki Nur anahtarının dediği gibi, radyo büyük bir nimet iken, Maslahatı beşeriyeye sarfedilmek ile bir manevi şükür iktiza ettiği halde beşte dördü hevesata lüzumsuz mala yani şeylere sarf edildiğinden tenbelliye, radyo dinlemekle heveslenmeye sevk edip sayin şevkini kırıyor, vazifeyi hakikiyesini bırakıyor. Hatta çok menfaatli olan bir kısım harika vesait say ve amel ve hakiki maslahatı ihtiyacı beşeriyeye istimali lazım gelirken. Ben kendim gördüm. Ondan bir ikisi zaruri ihtiyacata sarf edilmeye mukabil ondan sekizi keyif, hevesat, tenezzüh, tembelliğe mecbur ediyor. Bu iki cüz'i misale binler misaller var. Elhasıl medeniyeti garbiyeyi hazıra semavi dinleri tam dinlemediği için beşeri hem fakir edip ihtiyacatı ziyadeleştirmiş, iktisat ve kanaat esasını bozup İsraf ve hırs ve tamağı ziyadeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmış. Hem beşeri vesaiti sefaate teşvik etmekle o bir icare muhtaç beşeri tam tembelliğe atmış. Say ve amelin şevkini kırıyor. Hevesata sefaate sevk edip ömrünü faydasız zayi ediyor. Hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri hasta etmiş. Suyu istimal ve israfat ile yüz nevi hastalığın sirayetine, intiharına vesile olmuş. Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyli sefahet ve ölümü her vakit hatıra getiren kesretli hastalıklar ve dinsizlik cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayılmasıyla intibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü idamı ebedî suretinde gösterip her vakit beşeri tehdit ediyor, bir nevi cehennem azabı veriyor. İşte bu dehşetli musibeti beşeriye karşı Kur'an hakimin 400 milyon talebesinin intibahıyla ve içinde semavi kutsi kanunu esasileriyle 1300 sene evvel gösterdiği gibi yine bu 400 milyonun kendi kutsi esasi kanunları ile beşerin bu üç dehşetli yarasını tedavi etmesini ve eğer yakında kıyamet kopmazsa beşerin hem saadeti hayatı dünyeviyesini hem saadet-i hayatı uhreviyesini kazandıracağını ve ölümü idam-ı ebedîden çıkarıp alemin nûra bir terhiz tezkeresi göstermesini ve ondan çıkan medeniyetin mehasini seyyâtına tam galebe edeceğini ve şimdiye kadar olduğu gibi dinin bir kısmını medeniyetin bir kısmını kazanmak için rüşvet vermek değil belki medeniyeti ona o semavi kanunlara bir hizmetkar, bir yardımcı edeceğini Kur'an-ı mucizül beyanın işaret ve rumuzundan anlaşıldığı gibi rahmeti ilahiyeden şimdiki uyanmış beşer bekliyor, yalvarıyor, arıyor. El baki huvel baki Said Nursi. Bismihi subhâne ve min şey'in illâ yüsbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü ebeden daima. Aziz, Sıddık, Fedakar kardeşlerim. Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikleri aldığım ve çok hasta bulunduğum için varislerim olan Medrese'tü Zehra Erkanları benim bedelime hem kendilerini hem o has kardeşlerimizin bayramlarını tebrik etmekle beraber alem İslam'ın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika'da inkişafa başlayan ve 400 milyon Müslümanı birbirine kardeş ve maddi ve manevi yardımcı yapan İttihad-ı İslam'ın yeni teşekkül eden İslami devletlerde tesise başlamasının ve Kur'an-ı Hakimin kutsî kanunlarının o yeni İslami devletlerin kanunu esasisi olmasından dolayı Büyük Bayram-ı İslamiyeyi tebrik ve dinler içinde bütün ahkam ve hakikatlarını akla ve hüccetlere istinat ettiren Kur'an-ı Hakimin zuhura gelen küfrü mutlakı tek başıyla kırmasına çok emareler görülmesi ve beşer istikbalinin de bu gelen bayramını tebrik ile beraber Medrese'tü tü Zehra'nın ve bütün Nur talebelerinin hem dahil hem haricde hem Arapça hem Türkçe nurların neşriyatına çalışmalarını ve dindar demokratların bir kısmı mühimmi nurların serbestiyetine taraftar çıkmalarını bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Bu sene hacıların az olmasına çok esbab var iken binden ziyade hacıların o farizayı ve dini İslam'ın kutsi ve semavi kongresi hükmünde olan bu hacci ekberi büyük bir bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Elbaki, Huwelbaki, hasta kardeşiniz Sait Nursi. Emir Dağının manidar bir hatırası. Beş seneden beri tenefüs için Emir Dağının etrafında Python'la gezdiğim zaman garip bir tarzda. Bir yaşından yedi yaşına kadar küçücük çocuklar, valide ve pederlerine karşı gösterdikleri alakadan ziyade bir iştiyakla, Python'uma koşup elime sarılıyorlardı. Hatta bir iki defa Python altına düşüp harika bir tarzda zarar görmeden kurtuldular. Hatta hiç beni görmeyen, bilmeyen bir ve iki 3 yaşında çocuklar, yalın ayak, dikenler içinde koşa koşa paytona yetişiyorlar. Büyük adamlar gibi temenna edip elinizi öpelim derlerdi. Bu hale hem ben, hem kardeşlerim ve görenler hayret ediyorduk. Bu hal bir mahalleye mahsus değil, Her tarafta hatta köylerinde aynı hal devam ediyordu. Beni aldatmayan bir hatırayı hakikat ile, benim ve arkadaşlarımın kanaatimiz geldi ki, bu masum taifenin masumiyetleri cihetiyle, sevki fıtri denilen bir hiss i vuku ile, Risale-i Nur'un bu memlekette masum çocuklara ve kendilerine çok menfaati olacak diye, akıl ve fikirleri derk etmediği halde, o masumane his ile, Risale-i Nur'un manası itibariyle, tercümanına, annesine yalvarmasından ziyade bir iştiyak ile koşuyorlardı. Biz de bir hissi kabel vuku ile hissediyoruz ki ileride bu küçük masum mahluklarda büyük nurcular çıkacak ve ileride nurun has şakirtleri olacak ki bu vaziyeti gösteriyorlar. Ben de bu nevi küçücük masumları evladım olmadığından evladı maneviye olarak dualarıma umumen dahil ettim. Her sabah bunları da nur talebeleriyle beraber dualarımda yad ediyorum. Hem onlardan bir yaşındaki masumu, 40 yaşındaki lakayit bir adama tercih etmeye sebep bunlar günahsız ve samimi bir alaka göstermesinden elbette onları sevk eden bir hakikat var ben de o cihetten onları büyüklere temenna ettiğim gibi onların temennialarına ciddi mukabele ediyorum hem masumiyetleri hem ileride tam nurcu olmalarına binaen dualarını kendi hakkımda makbul olacak diye onlara derdim madem siz benim evladı maneviyem oldunuz ben de size dua ediyorum. Siz de günahınız olmadığı için duanız benim hakkımda inşallah makbuldur. Siz de bana dua ediniz çünkü ziyade hastayım derdim. Ben ve benim yanımdaki kardeşlerimin kuvvetli bir ihtimal ile kanaatımız geliyor ki Masonlar ve zındıkların planı ile bolşevizm tarzında gençleri terbiye etmek için bir vakit bazı mektepler açıldığı ve sonra değişen bu mekteplerle gençleri ifsada çalıştıklarına mukabil İslamiyetin kahraman bayraktarı olan Türk milletinin masum küçük yavruları nurani bir intibah ve bir hissi kablel vuku ile nurlardan ders almaları Gençlerin başına gelen o belaya karşı bir mukabeledir ki, inşallah o yavruların hem kendileri, hem gençler, mason ve zındıkların şerlerinden kurtulmasına bir işarettir ki, bu acip vaziyeti gösteriyorlar. Sait Nursi.